şimdi dinimizdeki tesettürün ben önemini öğrenmek istiyordum evet namazın sahih yani geçerli olabilmesi için müslüman hanımın örtülmesi gerektiği şekilde örtülü bulunması gerekir bu şu demek değil namazı kılarken müslüman hanım örtündü bunun dışında sokakta gezerken gezmesinde bir sakınca yoktur hayır böyle bir şey yok müslüman hanım namahremlerinin yanında yani kendisiyle evlenmesi e, hini hacette evlenebileceği insanlar kimlerse onların yanında yani yabancı erkeklerin yanında usulü fıkıh kitaplarında belirtilmiş şekilde örtülmesi farzdır başı bedeni ayakları kolları vesaire Bu usulü var örtülmek farzdır ama diyelim ki bir Müslüman hanım nefsine mağlup olmuş, eğitimi öyle gelmiş. Bir türlü örtünmenin farz olduğuna inandığı halde bir türlü sokakta başını üstünü örtüp tesettürle gezmeye muvaffak olamıyor. Bu da önemli değil mi hocam? Yani Tabii. farz olduğunu bilecek. Tabii ona inanmak gerekir. Hmm. Farz değildir desek Allah muhafaza etsin. O ayrı bir şey. Öbür taraftan bu ızdırabı yaşarken bir de diyor ki benim namazla kılmam gerekiyor Allah bana namazı da emretmiş diyor hiç olmasa namazımı kılayım ve kılıyor kılarken başını örtmesi lazım sokakta açık gezdiği halde başını örtmesi lazım. Namazını başını örtmeden kılarsa namaz geçerli olmaz. Örtülmesi gereken yerlerini örtmeden geçerse. Yine fıkıh kaynaklarımız hepsinin bilgileri, detaylı bilgileri vardır. Ama genel manada tesettürlü olmak gerekir namaz kılarken. Namaz borcundan kurtulur. Dışarıya çıkarken başını açarsa çelişkiler içerisinde bir hayat olur. O kardeşimizden beklenen odur ki namazı emreden Allah'ın emrine uyarak namaz ibadetini kılıyorsun. örtünmeni emreden Rabbinin Emrinin için sokakta yerine getirmiyorsun? Değil mi? Hı. Dolayısıyla bu ikisini bu çelişkiden kurtulmak lazım. Bu çelişki benim Müslümansam benim hayatım bütünüyle Müslüman olarak sergilenmelidir. Sokakta Müslümanım evde de Müslümanım evde namazımı kılarken camide mescidde namazımı kılarken nasıl örtünüyorsam Allah emrettiği için sokakta gezerken de yabancıların yanında bulunurken de Allah örtünmeme emrediyor onu da örtünmem gerekir diye düşünüp bu iki bu çelişkili durumdan kurtulmak gerekiyor. Evet hocam kısa bir araya çıkacağız. Aranın ardından Mehmet Bey'in sorusuyla devam edeceğiz programımıza.